Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Vessahbihi ecmain Hamd alemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ve onun Tahir ashabının üzerine olsun Değerli kardeşlerim Bu dersimizde İmam Nebevi'nin Erba'in adlı Değerli eserine değinmeye Çalışacağız Bu güzel eser 42 tane hadisi içermekte ve alimler tarafından çok sevinmiş ve ilim talebelerine okutulmuş bir eserdir. Biz de Allah nasip ederse sizlerle beraber veciz bir tarzda, muhtasar bir usul içerisinde bu kitabı şerh yapmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Eser-i İmam Nevevi Rahimahullah sizin de bildiğiniz gibi ve İmam Nevevi Genç yaşta vefat etmiş ancak ümmeti Muhammed'e dev külliyatlar bırakarak ilmi açıdan hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. İmam Nebevi kısa hayatını bereketli bir ilmi eserler bırakarak noktalamıştır. Allah bizlere de iman ve ilim yolunda ümmeti Muhammed'e hayırlar dokunduran müminler sıfatını nasip etsin. Değerli Kardeşlerim İbn-i Recep El Hanbeli de Bu Güzel Eserini Bu 42 Hadisi Değerli Kardeşlerim Cami'ul Ulumi Vel Hikem Adlı Eserinde Geniş Bir Tarzda Şerh Yapmıştır Ve Onun Dışında Yine Büyük Alimler birçokları Bu Güzel Eseri Şerh Yaparak Ümmetin Hizmetine Takdim Etmişlerdir Değerli Dostlar Değerli kardeşler, ervaini okuyan mümin, Müslüman, çok güzel, gayet önemli konuları fark eder ve ilim tahsil eder. Çünkü bu eser, hem ilmi açıdan, hem de usul açısından zengin bir muhtevaya sahiptir. İlim talebesi bundan müstahni olmamalıdır. Geçmişte alimler, özellikle bir hediye aldığında, Ervaini hediye olarak alır ve ilim talebelerine hediye eder. Böylece ilim talebelerinin hadis okumalarını anlamalarını teşvik ederlerdi değerli kardeşlerim. Müellif bu eseri okumak isteyenlere bir tavsiyede bulunuyor. Özellikle de ahirete rağbet edenler okusun diyor ve böyle bir teşvikte bulunuyor. Biz de ahirete gönül veren ahiret hayatına köprü atan müminler olarak sizlerle beraber Allah Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında ders yapacağız. Sizlerle asla saadete gideceğiz. Peygamberimizin nasihatlarına, sözlerine değineceğiz. Bize yönelik nasıl öğütler ve tavsiyelerde bulunduğu bunları görmeye çalışacağız. Rabbim beni ve sizleri bu çalışmamızda başarılı kılsın. Bana anlatma kolaylığı, size de anlama kolaylığını nasip eylesin değerli kardeşlerim. Birinci hadisimiz, değerli dostlar, Emiren Müminin Ebu Havs Ömer İbnu Hattab'ın meşhur bir hadisidir. Ömer İbnu Hattab radiyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyurdu. Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin de hicreti dünya veya bir kadın için nikahlanmak amacıyla ise onun da niyeti hicreti onadır. Hadisimiz değerli dostlar, değerli kardeşler çok azim, güzel meseleler içermektedir. İslam muhaddislerinin ve fakihlerinin büyük çoğunluğu bu hadisle başlamış ve ümmete tavsiyede bulunmuştur. Örneğin Abdurrahman İbn Mehdi diyor ki, eğer bir kitap yazsaydım, kitabımın bütün bablarına bu hadisi yazardım. Yine aynı alim diyor ki, her kim kitap yazacaksa önce bu hadiste başlasın. Ne demek istiyor yani Abdurrahman İbni Mehdi? Bu hadis çok büyük mühteva, zengin bir ilmi konular içermektedir ve ümmeti Muhammed'e yol göstermektedir. Dolayısıyla bir konuya, bir baba, bir kitaba başlamadan önce bu hadiste başlayın, ümmete yol gösterin demektedir. Yine İbn-i Recep el-Hambeli bu hadis hakkında şöyle demektedir kardeşlerim. Bu hadis dinin temellerinin döndüğü hadislerden bir hadistir. Yani dinin esaslarının temellerinin üzerinde durduğu temel hadislerden bir hadistir. i̇mam Şafii Şafi ise bu hadis hakkında şöyle demektedir. Bu hadis ilmin üçte birini toplamış, 70 fıkhi konu içermiştir. Allahu Ekber. Yani ilmin üçte birini bu hadis toplamış. Düşünün. Milyonlarca hadis var. İmam Şafi'nin nezdinde bu hadis bu kadar değerli ve önemlidir. Üstelik bu hadisin içinde 70 temel fıkhi konu çıkmıştır. Allah bu imamlara rahmet eylesin. Hadislere böyle değer verirler hadislerin içerisinden neler çıkartılması gerekiyorsa ilmi çerçevede çıkartırlar ümmetin nesline gençliğine hizmet ederlerdi değerli kardeşlerim İmam Ahmet bin Hanbel ise bu hadis hakkında bakınız şöyle demektedir İslam'ın temeli 3 hadis üzerine bina olmuştur İslam'ın temeli üç hadis üzerine bina olmuştur. Birincisi Ömer İbn-i Hattab'ın ameller niyetlere göredir hadisi. Diğeri ise Ayşe annemizin kim bir amel işlerse o amel de emrimizin dışındaysa o amel merduttur hadisi. Diğeri de Numan bin Beşir'in helal nedir, haram bellidir hadisidir. Allahu Ekber Ahmet bin Hanbel de hadislerin özünü almış üç temel hadisi İslam'ın binasının kurulduğu hadisler olarak zikretmiştir Allah ondan da razı olsun İmam Ahmet bin Hanbel sünnet imamı olarak tarihe adını yazdırmıştır İmam Ebu Hanife İmam Şafi İmam Malik ve İmam Ahmet bin Hanbel sünnet imamlarıdır hadis alimleridir fakihlerimizdir müştehitlerimizdir onları sevmek onların fıkhi bakışlarını doğrulamak bizim şiarımızdır bu imamları sevmeliyiz önümüzü aydınlatmalıyız değerli kardeşlerim hadisin ravisi kim kardeşlerim Ömer İbn-i Hattab Emirel Müminin İslam'ın ikinci halifesi adil yönetici adını tarihe adil yönetici olarak yazan güzel insan. Aynı zamanda Ömer İbn-i Hattab Peygamberimiz'in hadisinde geldiği gibi, eğer benden sonra bir nebi, bir resul gelecek olsaydı bu Ömer İbn-i Hattab olacaktı dediği meşhur bir sahabidir. Hadis Tirmizi'de gelmiştir. Muhasen olarak kabul görmüştür. Ömer İbn-i Hattab İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuş seçkin bir sahabidir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam, Ya Rabbi bu gece ya Amr İbni Hişam'la ya da Ömer İbni Hattab'la dinime yardım eyle demiş, sabahına Ömer İbni Hattab Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın huzuruna gelerek Müslüman olmuştur. Allah Resulü'nün duasıyla Müslüman olan, kız kardeşinin de davetiyle İslam'ı tercih eden Ömer İbn-i Hattab, bu ümmetin en güzel önderlerindendir. Onu sevmek imandan, ona buğz etmekten, nifak ve tuğyanlıktandır. Onun döneminde İslam, bütün beldelere ulaşmış, ve fethetmiş, kalplere nüfus etmiş, ve İslam ve tevhid sancağı ulaşması gereken burçlara, dağların tepelerine en ücra köşelere kadar ulaşmıştır. Allah İslam'a verdiği katkıdan dolayı Ömer İbni Hattab'dan razı olsun değerli kardeşlerim. Rabbimizin de üzerinde durduktan sonra bu hadisimizin bir vurut sebebi var. Yani söylenme sebebi var. Bunun da üzerinde duralım izin verirseniz. Bu hadis Ummul Kays adında bir kadının Medine'de yaşayan bir kadının hakkında değerli kardeşlerim varit olmuştur. Bir sahabi Mekke'de yaşarken Medine'de yaşayan Ummul Kaissla evlenmek istemişti. Hicret dönemine yakın bir esnada sahabilerle beraber Mekkeden Medine'ye hicret etmişti bu sahabi ve sahabinin amacı Ummul Kaissla evlenmek. Diğer sahabilerin amacı ise Resulullah'ın emri, Allahu u Teala'nın emri gereği hicreti gerçekleştirmek ve Medine'ye yerleşmekti. Onların hicreti Allah ve Resulü'nün emri gereği iken ancak bu sahabinin hicreti Medine'de yaşayan Ummul Kays adında bir kadınla evlenmek içindi. Arada büyük bir fark vardı sahabilerden bazıları peygamberimize, onun böyle bir hicreti olduğunu haber verince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah'a ve Rasulü nedir? Kimin hicreti de dünya için veya bir kadınla evlenmek amacı taşıyor ise, onun da hicreti o şey üzerinedir buyurarak, değerli kardeşlerim sorunun cevabını açık ve net bir şekilde cevaplamıştır hadisin metninde ilk başında yani kardeşlerim innemel amelu bin niyet buyrulmaktadır ameller niyete göredir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözüyle amellerin ancak salih bir niyetle ihlasla kabul olacağını öğretmektedir Buranın altını iyi çizelim kardeşlerim. Eğer amellerimizin kabul olmasını istiyorsan, temelde tevhid ehli olacağız, ihlaslı olacağız, yani salih bir niyet taşıyacağız, üçüncü olarak sünnete mutabık bir amel işleyeceğiz. Bu sözde yani ameller, niyete göredir sözünde değerli kardeşlerim, Allah Resulü niyeti vurgulamaktadır. Niyet de bir şeyi kastetmek, ona meyletmek, ona yönelmektir. Islahta ise ibadet amaçlı Allah'a yakınlaşmaktır. Kişinin niyeti değerli kardeşlerim neyse ona göre ecir alır. Niyet şöyle, güzel bir örnekle açıklayalım. Nasıl ki abdest namazın şartıysa niyet de ibadetin şartıdır eğer niyetiniz Allah rızası içindeyse, onun ecri ve mükafatı olmayacaktır değerli kardeşlerim o halde niyet ibadette vaciptir ibadetimizin sağlam temellere oturmasını istiyorsak her ibadet öncesi niyetimizi temyiz etmeliyiz ortaya koymalıyız hangi ibadet için niyet etmişsek bunu kalpten belirtmeliyiz. Niyetimizin yeri kalptir kardeşlerim. Yani karargahımız niyet ettiğimiz esnada neresidir? Kalbimizdir. Dille niyet etmek asla ve asla caiz değildir. Bu konuda ne Resulullah'tan ne ashabından ne tabiinden bir delil bulunmamaktadır. Mezhep imamları bile dille niyet etmenin bidat olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla niyet ederken, namaza başlarken, bir oruç tutmaya azmederken veya bir sadaka, bir zekat vermek istediğimizde kalpten niyetlerimizi ortaya koymalı, bunu tutmalı yani bu niyeti muhafaza etmeli ve değerli kardeşlerim böylece amelimizi gerçekleştirmeliyiz ibadetlerimizin demin de söyledik kabul olabilmesi için değerli dostlarım niyet şartı ve sünnete mutabık olma şartı bulunmaktadır günümüzde maalesef birçok Müslümanlar bu temel şartları bilmemektedir şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum bir araç motorsuz çalışır mı? direksiyonsuz hareket eder mi? o halde değerli kardeşlerim İbadette niyet ve sünnet bir motor ve direksiyondur. Motor olmadan araç çalışmıyorsa, ibadette de niyet olmadan ecir olmuyor. İbadetin de hedefe ulaşabilmesi için değerli kardeşlerim, sünnete uygun olması gerekiyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi bir ibadet yapacağız. Onun yapmadığı bir ibadetten de uzak kalacağız. Aklımızdan ibadet belirlemeyi terk edeceğiz. Peygamberimizin koyduğu hudutlarda ibadet ederek Rabbimizin rızasını kazanacağız. Aklımızı ve reyimizi de bir kenara bırakacağız değerli kardeşlerim. Zira Allah Kehf Suresi 110. ayeti kerimesinde Şöyle buyurmaktadır. "Feman kana yarju liqa'a rabbih feleyamel amelen ve la yushrik bi Kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve ona şirk koşmasın. Allah ayetinde niyetleri ortaya koymayı, amelden önce salih bir niyet taşımayı amellerimizde ihlaslı olmayı ve şirkten uzak kalmayı emretmektedir aslında bu ayet-i de açıkçası tevhid ehli olmanın ihlaslı olmanın ve sünnete uygun hareket etmenin temel üç şartı kısmen değerli kardeşlerim vikrolunmaktadır o halde Amellerimizin kabulü için bu üç temel şarta önem vereceğiz. Ameller tevhidi, şirki ve sünnete dayalı olmak üzere bir de bidat içerikli olmak üzere dört kısımdır. Müslümanların amelleri tevhid ve sünnet esasına dayanır, müşriklerin amelleri küfür esasına dayanır, Bidatçilerin amelleri ise, değerli kardeşlerim, bidat esası üzerine dayanır. Allah için siz siz olun, amellerinizde bidatten sakının. Bir amel işlemeden, bir söz söylemeden, bir etkinliğe, bir kutlamaya girişmeden önce onun fıkhını araştırın, okuyun. Bu konuda Allah ve Resulü ne diyor? Bize bu konuda Allah ve Peygamber'i izin veriyor mu? Acaba bu konuda sünnetten müsaade var mı? Diye bunu sorun ve soruşturun. Bir meseleyi işitir işitmez bunun doğru olduğu kanaatine hemen varmayın. Bir amel veya bir ibadet veya bir kutlama, bir etkinlik Allah muhafaza delile dayanmadan, hüccet bulunmadan... Sünnetten delille sabit olmadan işlendiği takdirde kişi bu amelinden ecir beklemesi boştur kardeşlerim. Çünkü amellerin kabulü şartını birçok Müslüman maalesef bilmemektedir. O halde bir konuda veya bir amelde veya bir etkinlikte öncelikle yapmamız gereken o meselenin fıkhi hükmünü araştırmak, soruşturmak. Bu konuda bir kişiye dayanmaksızın, ulemanın tümüne dönüp onlardan bilgi almak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz kurumun, camianın kim olursa olsun bir kişinin söylediği sözle amel etmek ve onu tasdiklemek doğru değildir. Bu ümmetin bir ademi yok, binlerce alimleri vardır. Dolayısıyla bunları araştırmalı, soruşturmalı, doğru neyse, hakikat neyse, sünnete uygun neyse, onunla amel etmelidir değerli kardeşlerim Müslüman ilmi konularda ilmi delillere dayanır, bilimsel düşünür, yarın pişman olmayacağı adımları erkenden atar, nice Müslümanlar erkenden delile dayanmaksızın bir ibadet ve amelde bulunmuştur yıllar sonra doğruyu gördüğünde, sahih sünnetle tanıştığında bu gerçekleri itiraf etmiştir Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ilmi konularda, ameli meselelerde Allah için araştırmacı olalım, soruşturmacı olalım, amellerimize dikkat edelim, amellerin kabul olabilmesi için gerekli temel şartları göz önünde bulunduralım. Değerli dostlar, değerli kardeşler, nasıl ki matematikte, fizikte, kimyada kurallar var ve bu kurallar olmadan başarı elde edilemiyorsa... Dinin de kuralları vardır kardeşlerim. Dinin kuralları var dinin. Bu dinin kurallarını belirleyen Kur'an ve sünnettir. Bu dinin kurallarını belirleyen Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin belirlemediği kurallar, ibadetler ve ameller ortaya atmak bidattir. Kur'an ve sünnetin kurallarına uymak saadet ve felahdır. Kur'an ve sünnetin çizgisini alimlerin gözetiminde, tavsiyelerinde, şerhlerinde öğrenmek ise bizi doğru yola iletecektir. O halde Müslümanın niyeti salih, ameli bidat amel olsa bu amelinin sevabını alamaz kardeşlerim. Yani bir Müslüman niyetinde sanih olsa ancak ameli bir bidat içerikli olsa bu amelden sevap alamaz kardeşlerim. Çünkü Allah فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِيقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا bi بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحْهَدًا buyurmaktadır. Kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine şirk koşmasın buyurulmaktadır. Allah'ın rızasını kazanmak için o halde amelde ihlas şarttır değerli kardeşlerim. Yanı sıra Sünnete uyma şartı da var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bize buyurmaktadır. Kim bir amel işlerse, o amel emrimizin, sünnetimizin dışında ise o amel makbul değildir. Kabul değildir. Allah indinde ecre ulaşacak değildir denilmiştir. O halde burada da ikinci temel şartımız, sünnete mutabıklıktır değerli kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadiste bakınız ne güzel buyurmaktadır. Ameller bir kap gibidir. Kabın altı temizse üstü de temizdir. Kabın altı kirliyse üstü de kirlidir. Dolayısıyla bakınız hadiste Peygamberimiz amellerimizin temiz olması, sünnete uygun olması gerektiği konusunda bizi uyarmış ve doğru yolu bize göstermiştir. Hadiste değerli dostlarım hicret geçmekte, buradaki hicretten maksat, bir Müslümanın şirk ve küfür beldelerinden iman beldelerine tevhid beldelerine hicret etmesidir. Nitekim Mekke'de Müslümanlar hicret etmek zorunda bırakılmışlardı. Müslümanlar kafirlerin baskıları ve şiddetli tepkileri altında zorluklar içinde yaşıyorlardı. Allah, kafir bir beldeden Medine gibi Müslümanların rahatça yaşayabileceği ve devletini kurabileceği bir ortama sükunetle ve huzur içinde yaşayabilmeleri için hicreti emretmişti. Dolayısıyla buradaki hicretten maksat küfrün içerisinde bulunan bir beldeden daha doğru ve daha müstakim ve tevhide davet eden bir devlete hicret etmektir hicret terk etmektir bundan dolayı bir mümin bidatten, şirkten haramdan, masiyetten İslam'a doğru hicret etmelidir Müslüman iman bakımından, tevhid bakımından sünnet bakımından bütün kötülükleri terk ederek Rabbine dönmeli ve Rabbine hicret etmelidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise sözünden maksat ise yani Mekke'den Medine'ye hicret eden müminleri kastetmiştir. İşte onlar Allah ve Resulü'nün hicretini kastetmişse, hicretleri Allah ve Resulü nedir? Eğer onlar bunu kastetmemiş, dünyayı kastetmiş veya Ummul Kays'la yani bir kadınla evlenmeyi kastetmişlerse, bu takdirde hicretleri de o şey üzerinedir buyurmuş niyette sanih olmayı niyeti arı duru temizlemeyi değerli kardeşlerim öğretmiş ve ashabına emretmiştir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret Allah'ın yasakladıklarını terk etmektir buyurmuş ve ümmete güzel bir yol göstermiştir. Hadisi İmam Bukhari rivayet etmekte değerli kardeşlerim o halde hadisten şu maddeleri çıkarttığımızı bir beyan edelim. Birinci maddemiz hadis, amellerin salih bir niyetle kabul olacağını öğretmekte ve niyetin sahih olması gerektiğini aşılamaktadır. İmam Beyhaki rivayet ediyor bundan dolayı. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Müminin diyor niyeti amelinden daha hayırlıdır. Müminin niyeti amelinden daha daha hayırlıdır çünkü esas olan öncelikle niyettir niyet olmadığı takdirde amelden ecir ve mükafat alınmamaktadır İkinci maddemiz ibadetlerde niyet vaciptir farzdır üçüncü maddemiz hangi ibadete yöneliyorsak mutlaka o ibadete kapten niyet etmek zorundayız dille niyet etmek bidattır bir diğer nokta bir Müslüman dördüncü maddemiz Müslüman yemesinde içmesinde yani adetle olan günlük yaşamında niyetini Rabbinin rızasını kazanmak amacıyla yaparsa bu adet hükmünde olan günlük yaşamı bir ibadet hükmüne girer. O halde adetlerimizi ibadete çevirmek de bizim niyetlerimize bağlıdır değerli kardeşlerim. Beşinci madde, dille niyet etmek bidattır. Bunu ne Resulullah, ne ashabı, ne tabi'in, ne müctehit imamlar doğru bulmamıştır. Diğer altıncı maddemiz, niyetin yeri kalptir ve kalpte niyetin karargahıdır. Yedinci maddemiz, ameller niyet şartına dayandığı gibi amelin sünnete uygun olma şartı da bulunmaktadır sekizinci maddemiz Allah'a ve Resulüne hicret etmek emirlerine tutunmak yasaklarından sakınmak bir hicrettir dokuzuncu maddemiz Müslümanın hicreti Allah'a ve Resulüne kafirlerin, fasıkların ve bidatçilerin niyeti ise Allah ve Peygamberinin belirlemediği şeylerin üzerinedir onuncu maddemiz kim dünyayı ve içindekilerini isteyerek amel ederse onun ahiretten bir nasibi olmayacaktır. Kısacası bu dersimizde sizlerle beraber bu konuların üzerinde durmaya çalıştık. Rabbim bizi inşallah ikinci hadisimizde buluştursun. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve ve etûbu ileyk.